çıktı işte Kainat, bugün 15 Ağustos Cuma, yıl 2014, ay 8, gün 227, Hızır 102. 1435, Hicri Şevval 19, 1430, Rumi Ağustos 2. Günün tarihi. 245 yıl önce bugün, 15 Ağustos 1769'da kendisini Fransa'da imparator ilan eden onbaşı Napolyon Bonaparte doğmuştu. Hemen hemen bütün Avrupa'yı fetheden Napolyon Moskova'ya da girdi ama Rusların şehri boşaltıp çekilmelerinden dolayı ağır kış şartlarında Rusya'da barınamayacağını anladı ve Fransa'ya geri çekildi. Fransız ordusu bu bozgunda gücünün dörtte üçünü kaybetmişti. Fransa bu bozgundan sonra bir daha toparlanamadı. Büyük Saatli Marif Takvimi There is an indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. Herkes Açık Radyo Brasil 94.9 AçıkRadyo.com Ve Açık Gazete Haftanın son Açık Gazetesini Başlattık Omer Madra, Can Tonbid ve Selahattin Çolak'tan Oluşan ekiple birliktesiniz Emre Gümüşer de destek veriyor Günaydın Günaydın Money in the Sky Topluluğundan Salt March Tuz Yürüyüşü adlı parçaya kulak vererek Başladık Hala da arka planda devam ediyor sesle beraber. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun kitabından okuyalım. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncılık. Winston Churchill şöyle demişti. Bay şu uğursuz ve fanatik asiyi görmek insanda endişe ve tiksintiye sebep oluyor. Gerçek şu ki, er ya da geç onun ve onu destekleyen herkesin karşısına dikilmemiz ve hepsini ezip geçmemiz gerekecek. Bir kaplını kedi maması vererek sakinleştirmeye çalışmak hiçbir işe yaramaz. Zira Britanya İmparatorluğu'nun ihtişam ve gücünü simgeleyen tacımızın en parlak ve değerli incisini terk etmek gibi bir niyetimiz asla yok. Ama birkaç yıl sonra inci taçı terk etti. 1947 yılında bugün Hindistan bağımsızlığını kazandı. Özgürlüğe doğru giden Çetin Yol, 1930'da Mahatma Gandhi, Sıska ve neredeyse çıplak bir halde Hint okyanusunun bir plajına geldiğinde başlamıştı. Bu, tuz yürüyüşüydü. Yürüyüş başladığında çok az kişiydiler ama varış noktasına muazzam bir kalabalık olarak ulaştılar. Ve her biri bir avuç tuz alıp ağzına götürerek, Hintlilerin kendi ülkelerinin tuzunu tüketmesini yasaklayan Britanya yasasını ihlal etti. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Gagliano Çeviren Süleyman Doğru Ser Yayıncılık Bugün tarihte başka neler olmuş hemen ona da bakalım. 1935'te bugün Adolf Hitler Alman Yahudi evliliklerini karışık evlilikleri yasaklamış. Artık Almanlar Yahudilerle evlenmeyecekmiş. Bunun yolunun sonunun nereye gideceğini tarih yazıyor. Holocaust diyorlar. Yok ediş büyük yok ediş. 1956'da bugün Van Özalp'te. 1943 yılında 33 yurttaşın kurşuna dizilmesi olayıyla ilgili olarak İsmet İnönü hakkında meclis soruşturması açılması isteniyor. Yani Başbakan o zaman, milli şef. Ama sonradan, son tarihte böyle bir soruşturmadan bir sonuç çıkmadığını biliyoruz. 1984'te bugünse PKK, Hakkari ve Şırnak illerinin Eruh ve Şemdinli ilçelerine saldırarak silahlı eylemlerine başlamış da bugün 1984'te tarihte bu de böyle tamamladı evet. çok cehennemi bir günden gündemimiz var gün yani bugün. bugün ve diğer bundan önceki ve sonraki günler giderek bir cehennemi bata doğru sürüklendiğini gösteren Epey haber var maalesef. Evet zaten uzun yıllardır sürükleniyorduk da belki daha fazla görünür olmaya başladı gibi bir, bir, evet. bir durum da söz konusu olabilir. Şeye bakalım oradan da anlaşılmak mümkün olabilir. Ee, Adalet Arayana Destek Grubu'nun hazırladığı bir umut yayınlarından çıkan İş Cinayetleri Almanı'a 2013'ün geçtiğimiz sene bu hafta e, kaç kişi hayatını kaybetti iş e, kazalarından ötürü kaç kişi yaralandı onun çetelesine bir tutmaya devam edelim. 9 Ağustos, 15 Ağustos tarihleri arasına baktığımız zaman 29 işçinin iş sırasında hayatını kaybettiğini, 59 işçinin, işçinin ise çalışanısa hayatını hayatın e, yaralandığını görebilmemiz mümkün. Hangi sürede bu? Bu 9 ile 15 Ağustos e, tarihleri arasında meydana gelen kazalardı 2013 senesinde, geçtiğimiz sene. Ama bir diğer taraftan bu sene olmuyor mu bu kazalar? Elbette oluyor. Çok daha fazla oluyor aslında. Evet. Ee, örneğin hatırlarsınız geçtiğimiz gün Zonguldak'ta e, özel bir maden şirketine ait maden ocağında meydana gelen bir göçük vardı ve göçükte 9 madenci mahsur kalmıştı bir gün sonra. Bu madenciler e, kurtarıldı sağ olarak. İşçiler sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüler. Ondan sonra bırakıldılar. Şöyle bir durumda söz konusuydu. Göçün gece meydana geldi. Ama yetkililerden gizlendiği, belki çıkarırız diye gizlendiği gibi bir durum söz konusuymuş. Ardından göçükte kalan işçilerle konuşmuşlar. T24'te bunun haberini görebilmek mümkün. Mesela Dilaver Mahallesi'nde Erci Madencilik tarafından işletilen maden ocağında göçükte mahsur kalan ve 14 saat sonra kurtarılan 9 maden işçisi, Hastaneye götürüldükten sonra taburcu edilmiş. Bunların arasında hastane çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplandıran 4 yıllık madenci 36 yaşındaki Ayhan Günbel var. Madeninde çalışmaya devam edeceğini belirterek şöyle konuşmuş. Biz bu işten ekmek yiyoruz. Kazaldı diye işi bırakacak değiliz. Biz şu anda maden kapatılacak diye korkuyoruz. Şu an bende işsizlik sıkıntısı başladı. Burası kapanırsa ne yaparız ne ederiz diye düşünmeye başladık. Sonuçta bu işten ekmek yiyoruz demiş. Bu olay son olmayacak, bu yine olacak. Soma son değildi. Soma'da şu anda Soma'da e, Soma'da şu anda hiç sıkıntı yok mu zannediyorsunuz diye sormuş. O zaman herkes oraya dikkat kesildi. Biz size sigortamız var mı, maaşımız yatıyor mu onları düşünüyoruz. Başka bir şey de zaten düşünemeyiz diyor mesela. E, Bergi madenciliğinin çalışanlarından e, Ayhan Gümbel. 36 yaşında. 36 yaşında. Bunun hesabını soracak da değiliz diyor. Ölümden döndük diye gitmeyecek miyiz yani diye yine sorularını yinelemiş. Yine gideceğiz. İnsanların çilesi bu. Devam edecek aynı şekilde de diye konuşmuş. Evet. Yani bütün meselenin de çok mikrokozmik bir özetini vermiş oluyor. Ayhan Gümbel Erci Madencilik'te Önce göçük olunca kapatılması, yani üstünün kapatılması söz konusu. Ya Ölselerdi kapatılamayacaktı. Evet. Ama ölmeyince, kurtarılınca üstü kapatılabiliyor. Ama sizin dediğiniz gibi sayılarda katlanarak artıyor. Mesela sadece bu sene içerisinde 2014'ün başından bu yana yani 334 maden işçisi hayatını kaybetmiş. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nden verilen rakamlara göre. Evet, ayda her ay 21 madenci ölüyor. Yani neredeyse 2 günde bir madenci hatta daha da yüksek diyebiliriz. 30 günde 21 madencinin ölmesi aşağı yukarı her üç günde iki madencinin öldüğü anlamına geliyor. Sebebini ararsanız neden bu can kayıpları meydana geliyor diye. Orada oraya dair bir bu konuya dair bir açıklama da Türkiye Maden Mühendisleri Odası tarafından yapılmış. TMMOB İstanbul şubesinde düzenlenen toplantıda Türkiye'deki işçi ölümlerinin işverenin kar kaynaklandığı belirtiliyor. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin masaya yatırıldığı bir toplantı olmuş bu. Soma yakın tarihin en büyük faciasıdır denilmiş. Yaşananlar iş kazası değil cinayettir. Türkiye'de çalışmak savaş kadar tehlikelidir görüşü dile getirilmiş. Evet yani hem anette de onların adı var. Ayda 21 bin madenci ölüyor diye bir haber yapılmış. İşçi sağlığı ve iş güvenliği meclisinin yani 2004 başından bu yana 334 maden işçisinin hayatını kaybettiğini açıklamasıyla son 20 ayda da 427 maden işçisi hayatını kaybetmiş. Gerçekten bir savaş evet, durumu. Gerçekten söylendiği gibi bir savaş durumu. İş, Sadece geçtiğimiz senenin bu haftasında 29 kişinin hayatını kaybettiği 59 kişinin öldüğü haberi var. Yani genellikle bu rakamları biz Irak'tan, Suriye'den ee, Somali'den, Nijerya'dan çatışmalar ve bombalı Afganistan'dan, olaylar, Afganistan'dan bombalı ve çatışmalı olaylar sırasında verdiğimiz büyüklükteki rakamlar bunlar. Durum Ama, tamamen bu. merkezde evet. işçi ölümlerinin de neden kaynaklandığını tespit etmişler zaman gazetesinden bir haber. Türkiye Makine Mühendisleri Odası'nın İstanbul Şubesi toplantısında işverenin kar hırsından kaynaklandığı belirtilmiş evet bu yani senin de söylediğin gibi savaş kadar tehlikelidir diyorlar şimdi bu bir durum burada e, buna bir nokta koyalım ve özetle teker teker e, büyük çaptaki olaylara e, bakalım şimdilik İsrail'de Hamas'la 5 günlük e, ateşkes uzatması devam ediyor ama her an her an çok feci ölüm ve yaralanma, sakatlanma haberleriyle karşılaşacağımız gerçeği asla değişmiyor. Buna da uyanık olalım ve şey yapmayalım. Sincar Dağı'ndaki kuşatmanın kırılmış olduğuna dair bir açıklama geldi Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Bu Bin kişi kadar kaldı ezidilerden ve işte gerek yardım elinin uzatılması gerekse de Amerika Birleşik Devletleri öyle yorumlamış en azından bizim yaptığımız bombardıma sonucu biraz rahatlama oldu diye haber veriliyor ama bu durumun ne kadar devam edeceği şüpheli bu arada Ankara'da Irak kaygısının büyümekte olduğu yolunda Deutsche Welle'den de önemli bir haber var. Irak'taki terör saldırılarından kaçanların sayısı da her geçen gün artmaktaymış. Irak'tan büyük göç dalgası gelecek. Bu hesaplanıyor diyor. Türkiye'de yerlerinden edilen binlerce Iraklı'ya yardım için bir formül geliştiriyor demiş Doğacıveli. O formülün ne olduğunu bilmiyoruz. Ama. Ankara'da bir kriz masası kuruldu mu tam olarak bilmiyorum ama konuşulan şey bu. Aynı zamanda Ankara'dan giden insanların sebep olduğu şey de buymuş. Amber'in zamanında biri taraf kastesinde. Bu şey de Ankara'da başlığını taşıyor. Çok ülpertici bir haber. Dünya çaplı ünlü internet sitesi Mashable. Mashable. Mashable. 14 yaşındaki işiyle katılan Suriye'de yaralanan cadı sınıra getirilen Ankara'da Yaşar'ın hikayesine peşine düşmüş Amber'in zaman aktarıyor ve Ankara'da Ankara'nın tam merkezinde Hacı Bayram'da yaşayan Yaşar'ın babasıyla konuşmuşlar ve anlatılanlar hakikaten kan dondurucu diyor adı belirtilmeyen bir imam mahalleden militan devşiriyormuş ve çok gene mikrokozmik bir olay her şeyi izah eden bir cümlecik Kentsel dönüşümle yıkılan yoksul mahalleden yüz genç gidip işit'e katılmış. Gerçekten bu aralar dünyaya tamamen rezil olmaya başladık. Bu konular zaten bir kısmı insani boyutu var, bir de diğer boyutu var. Mesela birçok internet sitesinde yurt dışında İngilizce yayınlanan internet sitesinde Türkiye ile alakalı bir haber var. Görmediyseniz size onu ya da hatırlayamadıysanız hatırlatayım. İşit'in hediyelik eşya dükkanlarından bahsediliyor Türkiye'deki hediyelik eşya olarak işit militanlarının bayraklarının üzerine basıldığı tişörtler satılıyor bardaklar, kupalar vesaireler satılıyor ve bunlar da alışveriş yapıp bunun parasıyla beraber karşılıklı alabiliyorsunuz ama o bayrağın kullanıldığı yerde gelir nereye gidiyor? Orasını bilmiyorum ama o bayrağın kullanıldığı yerde şu anda gezidiler kaçarak kendi yıllardır yaşadığı bölgelerinden Türkiye'ye sığmaya başlamışlar o bayraktan Binler, kaçarak binlerce yıldır evet. evet ama aynı zamanda da katliamlar ve saldırılar da sürüyormuş hem Suriye'de hem de Irak'ta çatışma dönemleri devam ediyor. Evet. Bu arada Irak'ta mültecilerin sayısı bir buçuk milyonu geçmiş durumda. Yani uyarıyı şey yapmış, Birleşmiş Milletler bin kadar askeri personel, Amerika Birleşik Devletleri pardon, bine çıkarttı askeri personel sayısını ve IŞİD denen ya da İslam Devleti'nin üzerine, İslami devlet üzerine de militanların üzerine bombalar yağdırıyor. Bu tabi e, ayrı bir tartışma ve analiz konusu olabilir. Çünkü IŞİD'in ya da İslami Devlet denen halifelik ilan eden kuruluşun kendi içinde de çatlaklar olduğuna ve bunların büyüdüğüne ilişkin bazı analizlere de rastladık. Fakat Amerika'nın ile beraber bunun tamamen birlik ve beraberliğini kavuşturacağına dair mesela Foreign Policy in Focus'ta John Pfeffer'ın çok tecrübeli bir analizci olan John Pfeffer'ın analizi var. Bu ekmeğine katmer katmer yağ sürdü diyor IŞİD'in. Amerikan bombardımanı. Onun yorumu da böyle. Bir buçuk milyon insan şu anda onun üzerinde bir rakam. insani kriz olarak nereye gideceği belli değil. Bir kısmını Türkiye almak al, alacak herhalde. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde, Missouri eyaletinde, Ferguson'da Müthiş bir görüntüler var. Ama, ama Irak'tan devam edelim. Irak'tan da gelen hmm. haberler var. Maliki istifa etmiş. Ha, evet, Uzun evet. zamandır beklenen bir haberdi bu. Ee, direniyordu Maliki istifa etmemek için. Ama dün gece saatlerinde gelen haberlere göre... ...Başbakanlık görevini bırakmakta bırakmamakta ısrar eden Nuri Maliki... ...baskıları dayanamayarak da istifa etmiş. Görevini Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakta görevlendirilen... ...Haydar İbadiye teslim etmiş. Ee, Haydar İbadi'ye teslim ettikten sonra başka bir göreve gelmek için istifa etmiyorum ifadelerini kullanmış ama Haydar İbadi de kendisinin yani malikinin kıdemli bir devlet görevlisi olmaya devam edeceğini söylemiş. Tabii o kadar etrafındaki militanla kendisine bağlı olduğunu bilinen militanla beraber tekstil işine dönmesi pek kolay olmayabilir. Kıdemli bir devlet görevlisi olmaya devam edecekmiş. Evet, Irak Devlet, göre. Irak Devlet Televizyonu Malik'in istifa ettiğini duyurdu. Haydar el-Abadi mi, İbadi mi, Abadi mi belli -Cezire'de değil. cezirede tamam. İbadi diye geçiyor. Evet. Ee, bu arada Mısır'da da 14 Ağustos 2013'te Rabia Meydanı katliamının yıl dönümünde polisin saldırısı sonunda Ölü sayısı 7'ye yükseldi. Tam bir katliam üstüne katliam, katmerli bir katliam gerçekleşiyor. Planlı bir katliam demişti zaten insan hakları izleme örgütü de. Ve bunun aslında şeyden de e, tarihe Tiananmen meydanı diye geçen Çin'deki korkunç polis katliamını da aşmış olabileceği söyleyen Söyleniyor. Böyle haberler geçiyor. Evet aynı zamanda İnsan Hakları İzleme Örgütü bu hafta içerisinde de bahsetmiştik. Yayınlanan bir raporu vardı. Mısır Güvenlik Güçleri'nin geçen yılki gösterilerde 1150 kişiyi sistematik bir şekilde öldürdüğünü, öldürdüğünü belirtiliyordu bu raporun içerisinde. Ve bu raporun devamında da aynı şekilde raporu açıklayan kişilerden bir tanesi Şakir Soy isimli. E, raporun arkasında durduğu yazıyor Washington'dan e, Mehmet Torusoğlu'nun haberine göre Mısır'ın tarihinde görülmemiş bir insan hakları krizi yaşanıyormuş şu anda evet dünya tarihinde de görülen en der krizlerden bir tanesi olduğu şuna şüphe yok çok feci durumlar var her taraftan yani demin e, Amerika'dan bahsediyordum Ferguson'da Missouri'de bir e, polis memuru silahsız bir genci teenager deniyor. Yani 19 yaşının, 20 yaşının altındaki bir kişi Michael Brown birkaç defa vurarak öldürmüştü. Kaç defa vurduğunun da haberini bile açıklamıyorlar. Tabi siyahi olduğunu söylemeye bile yok. Tamamen beyazlardan yani %99 oranında neredeyse beyazlardan oluşan polis e, kuvvetleri şimdi e, askeri kıyafetlerle tam anlamıyla bir savaş manzarası oluyor. Bizim e, gezi döneminden alışıkın olduğumuz manzaralar var. Gece özellikle ön, gündüz önce polis kıyafetleriyle geliyorlar. E, daha sonra gün geceye dönerken Polislerin kıyafetleri de değişiyor. İnanamazsın yani ve toma benzeri ama daha da güçlü bir şey yapılıyor. Savaştan gelen aletler kullanıyorlar ve insanların üzerine bayağı gaz fişekleri ve hakikaten inanılmayacak manzaralar var. İnsanların fotoğrafları ve görüntüleri fotoğrafları de ilginçler. Mesela şey evet. yapıyorlar. Beni de vur diye grup bir toplanmış insan polislerin üzerine yürüyorlar. Polisler de onlara gaz bombasıyla karşılık veriyormuş. Polis haplıkosuna gösterileri yapmak isteyen iki gazeteci de zorla gözaltına alınmış. Kameraları kırılarak. Aynı şekilde e, polis tarafından. Gözaltına alınan gazetecilerden e, biri ünlü Amerikan gazetesi Washington Post'a çalışıyormuş. Öyle bir bilgi de var. Polis Hı... de eylemcileri Mottov kokteyli atmak ve polis araçlarına ateşe vermekle suçluyormuş. Hı. Ya McDonald's'a sığınmışlar mesela orada. E, yayın yapmaya çalışıyormuş, polis girmiş, alıp ka e, kameralarını kırdığı gibi kafasını alıp cama vurmuş ve sonra da kusura bakma ya kaza oldu filan diye de dalga geçmiş. Bu bir Washington Post gibi bir gazetenin muhabirine yapılan olaylardan bahsediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde tam bir e, polis devleti manzarası var ve savaş manzaralar yani fotoğrafları ve videoları seyrederseniz benim artık uzun zamandan beri şaşırma yeteneğimi kaybetmiş olmam gerekirken onu da kaybetmediğimi fark etmemeye yol açan görüntüleri görürsünüz tamamen şey yani. Irak'ta, Afganistan'da ve başka yerlerde gördüğümüz, dünyanın dört bir gördüğümüz Amerikan askerlerinin kıyafetleri var. Neden biliyor musun? Ulusal güvenlik, değil mi? Hayır. O birimler şeyde şey, ihtiyaç mi? fazlasıymış Afganistan'dan ve e, Irak'tan askerlerin kıyafetlerini bedava veriyormuş Pentagon. Bu aletler de öyle Toma gibi. Evet. Onların bir adı var. Yalnız bakımını ve benzinli sen yapıyorsun, bakımı da senden, polisten. Onun dışında al sen istediğin gibi kullan diyorlar. Bu kıyafetleri böyle kafalı şeylerinde. Gönüllü olarak katılabiliyor musunuz peki o birimleri? Hayır. Başlıklarında şeyler var ya böyle telsiz cihazları bilgisayarla donatılmış. Onlarla dolaşıyor. Yani Amerikan caddelerinde, sokakların, Amerikan şehirlerinin cadde ve sokaklarında tamamen militer kıyafetinde e, çoğu obez artık o göze de çarpıyor. Polisler vurup kırıyorlar ve e, inanılmaz görüntüler var hakikaten ama en çarpıcı olan görüntülerden birisi şeydi. Bir üniversitenin öğrencileri, çoğunluğu siyahi tümüyle bir poz vermişler. Eller havada bizi vurmayın diye bir pankart altındalar böyle eller havada. Karşılarında Tamamen teçhizatlı, tam takım teçhizatlı ve gerçek mermileri de bulunan polislerle karşı karşıya gösteren fotoğraflar var. Bu, bu işin sonu nereye varacak bilinemez. Öte taraftan Antep'te de Suriyeli kiracı tarafından öldürüldüğü iddia ediliyordu. Büyük bir tehlike var. Evet ama şu olayları geziyle beraber karşılaştıranlar var. Mesela bakanlar karşılaştırıyorlar. Bakın Gezi de böyle olmuştu. Sesini çıkarmayan Amerikan basını... Ferguson'daki olayları, Gezi'de, gezide sesini çıkaran e, Amerikan basını Ferguson'daki olayları nasıl sesini çıkarmıyor, sessiz sessiz izliyor şeklinde bazı varyansınlar geliyordu. Gezi olaylarına çok fazla bu varyansınları göstermiş gibi e, bakanlara kadar varıyordu bu isimler. Ama arada şöyle bir fark var, e, mesela Amerikan başkanı Türkiye'deki başbakan gibi konuşmuyor, yani o emri ben verdim şeklinde o konuşmuyor. O tatilde zaten Tatilde ama oradan da verdiği mesajlar var. Ee, senli yüzde yaşanan gösteri ve şiddet olaylarının Amerikan halkını derinden üzdü ifadelerini kullanmış yaptığı açıklamasında Başkan evet. Obama ve şöyle demiş böyle bir şey olduğunda yerel yönetimlerle birlikte polis polis dahil ölüm olayının nasıl meydana geldiğini soruştururken daha açık ve şeffaf olmak gibi sorumluluklar var demiş. Evet ama rüyakarca yani devam edeyim. Polisin anayasal hak olan barışçıl protesto etme hakkına karşı aşırı güç kullanıp Göstericileri hapse atması kabul edilebilir değildir demiş. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece görevini yerine getiren gazetecileri polis tutuklamamalı ve onları kaba davranmamalı demiş. Yani riyakarcı olabilir ama Türkiye'deki olayları da aynı şekilde o sözleri üzerinden de eleştirebilmeniz mümkün de olabilir. Evet yani ne diyeceğimi bilemiyorum açıkçası. Yani ortada... Kesin bir durum var. Bu insanlar gözaltına alınıyorlar, dayak yiyorlar. Gazeteciler aynı şekilde dayak yiyip araçları kırılıyor. Ve bunları Türkiye'de olduğu zaman en yetkili ismin emri ben verdim dediğini duyabiliyorsunuz. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu zaman en yetkili isimlerden bir tanesi, belki de en yetkili isim yine. Tabii başkomutan da ayrıca. Yani. Evet, Obama'nın bunu doğru olmadığını söyleyebileceği bir noktaya getirebiliyorsunuz. Evet. Gezi ile arasındaki temel farklardan bir tanesi de bu olsa gerek. Aynen ya yani deniz gibi olabilir ama Howard Üniversitesi'nde de yani tarihi olarak hep siyahların e, girdiği bir üniversite. Orada da yüzlerce e, öğrenci elleri havada ve onun ya yani hashtag olarak da don't shoot demişler. Yani vurma. Bizi vurma diye olağanüstü bir fotoğraf. insanın içini ürpertiyle dolduruyor. Güzel bir direniş şeyi fakat çok ağır bir halin olduğu da muhakkak yani. Şeyden de Gaziantep'e de bakacak olursak çok endişe verici haberlerden biri de Gaziantep'ten dün geliyordu zaten. Suriyeli kiracı tarafından ev sahibinin öldürüldüğü söyleniyor. Bunun da araştırılması gerekiyor. Bilinmiyor bunun altında neler yattığı. Yalnız çok büyük gerginlik yaşandı. Ve anette mesela gazeteci Nurgün Balcıoğlu ile Gaziantep'te sabah Gaziantep Sabah Gazetesi'nden Nurgün Balcıoğlu ile konuşmuşlar. Antep'te savaş olmadan savaşı yaşıyoruz demiş. Gazeteci iki boyun boyutuna da dikkat çekmiş. İşsiz genç nüfus ve ucuz iş gücü sömürüsü. Suriyeliysen linç ediliyorsun diyor. Yani gençler artık tamamen gerekçe şey... işsizlik mi? Evet. İşsiz oldukları için İşsiz başka, bir halkı, başka bir insanlar linç etmek gibi bir evet. gerekçe mi varmış? Evet. Vicilante her zaman böyledir. Faşizmin dünyadaki tarihi böyle. Gerçi Türkiye'de seni de mazur görüyorum bu soru için. Çünkü okutulmadığı için hiçbir şekilde faşizmin Avrupa'daki ve bütün dünyadaki yükselişi nazizmin Evet ama işsiz, yoksul, eğitimsiz bir şekilde kendilerine kimlik arıyorlar. İş, gençler bu çerçevede de kendilerine Suriyelileri kentten uzaklaştırmak e gibi diyorsunuz? bir misyon edinmiş durumda. Günah keçisini biliyor musun? Kaç bin yıllık bir insan şeyi. Kendilerine kimliği bulabiliyorlarmış. Mesela kentsel dönüşümde Ankara'da yıkılan yoksul mahallelerden bin genç gidip işe de katılmışlar. Evet. E zaman kimlik bulabiliyorlarmış demek ki. Ama onun e, Antep'te de olup olmadığını direktim. bilmiyoruz. Evet. evet. Yani kenar semtte oturan bir tanıdığım var. Bu gençlerin Suriyelilerin üzerine gülerek sopalarla saldırdıklarını anlatmış. Kendilerine hedef kitle seçmişler. Mesela bu tanıdığım akşam parkta otururken ki şimdi şöyle de bir durum varmış. Yani akşamları bütün Antep'te herkes e, sokaklarda sıcakta olunca yani gündüz ıssız e, caddeler sokaklar. Sonra akşam doluyor. Bu akşam tanıdığım parkta otururken 20 kişilik bir grup üzerine yürümüş elinde sopalarla. Ve bir soru sormuşlar. Sen Suriyeli misin diye. Türkiye'li olduğunu anlamasalar linç edeceklermiş. Böyle şeyler var. Suriyeli 2000 kişi kentte yaşıyor. Ne bari soruyorlarmış işte. Her zaman sormayabilirler. Valinin de belediye başkanlığında gayri resmi ifadelerine göre sayı 500 bin civarında yarım milyon. Yani toplam nüfusu ne kadar? 1,5 milyon en fazla. 500 de Suriyeli insan gelmiş durumda. En az bu sayı kamplarda yaşayanların dışındakiler. 500 bin kişi kentte çok şeyi değiştirdi. Antep zaten işsizlik, eğitimsizlik, gelir adaletsizliği bakımından Orta Doğu kenti gibiydi. Yani emirlikler, Suudi Arabistan falan gibi. Şimdi dört dörtlük bir Orta Doğu kenti oldu demiş. halep şama gidenler bilir. insanlar gündüz sıcakta yatarlar. Akşam saatlerinde sokaklara dökülürler. Şimdi Antep'te bu yaz kentte böyle bir yaşam tarzı gelişmeye başladı. Geceleri parklar tıklım tıklım insan doluyor demiş. Yani çok boyutlu bir sorun var. İşsizlik boyutu demiş. Eğitim sağlık boyutu barınma boyutu var. Mesela şark çıbanı denen insanların yüzünde çok büyük yara izleri bırakan çok eski bir hastalık vardı bize. Ortaokulda öğretmişlerdi. Laishmania Tropica diye bir kurçuk yapıyor. Onu şimdi bugün bu ay çıkan National Geographic Türkiye gazetesinde de bunun dönüşünün kapak edinmişti. Laishmania'yi ortaokuldan bu yana ilk defa görüyorum. Ve Şimdi bu yeniden ortaya çıkmaya başladı. Peki bu sorunla baş edilebileceği mi diye sormuşlar. Toplama hiç, kamplarına gönderiyorlar evet, bu bölgelerdeki hiç aileleri. Hiç zannetmiyorum demiş zaten. Bu olayların yoğun yaşandığı snaplarda kalan ve yaşam koşulları kötü ve risk altında olduğu söylenen 400 aile tahliye edilmeye başlanmış. Gaziantep Valisi Erdal Ata ortalama 2000 ailenin tahliye edilmesiyle alakalı olarak bir şey söylemiş. Ama onlar da bildirilmemiş bu tahliye durumları. Sadece minibüslerle doldurulmuşlar. Minibüslere doldurulduktan sonra nereye gittiklerini bilmedikleri bir ya şekilde... Ya meseleyi abartmak istemiyorum ama kaos yaşanıyor. Şöyle yani. minibüse doldurulduktan sonra bu aileler aralarında çok fazla sayıda çocuk var. Evet. Ondan sonra bir yere götürüyorlar. Onlar da nereye gittiklerini bilmiyorlar. İstasyon meydanına getirilmişler. Ve Suriyeliler nereye gittiklerini bilmeyen Suriyeliler... ...buradaki otobüsleri görünce şehir dışına gönderileceklerini anlayınca otobüs minibüslerden inmek istememişler. Güvenlik güçlerinin denetimiyle minibüsten indirilmişler. Zorla indirilmişler değil mi? Zor otobüse bindirilmesi sırasında bazı kadın ve çocuklar ağlayarak binmişler Hı. bu otobüslere. Binmek istemediklerini yetkilileri anlatmaya çalışmışlar. Yani bu sırada da gözyaşı döken çocuklar polisler tarafından da teselli edilmiş. Evet, yani Böyle bir durum söz konusu. Hakikaten insanın nutkunun tutulduğu ama her kesimden e, bu şekilde manzaralar var. Yani sorunun çözümünün olduğunu da sanmıyorum diye. belki de günün sözü de seçebiliriz Nur Gün Balcıoğlu'nun söylediğini yani devlet politikasının bu konuda baştan beri son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. Bundan 4-5 yıl önce sınırlar bir anda açıldı ve son derece kontrolsüz şekilde giriş çıkışlar başladı diyor. Yani Özgür Suriye Ordusu'nun lojistik merkezi haline gelmiş. Antep'e ve ülkeye en büyük kötülük yapıldı. O sönün Öso'nun radyosu buradan canlı yayın yapıyor. Komutanlar gelip burada toplantı yapıyorlar. Biz şu anda savaş olmadan savaş yaşıyoruz demiş zaten. Ve bir de şey organize sanayi bölgesinde yaşayan çalışanların yarısı Suriyeli olmuş. Sen ne konuşuyorduk bunu? Yani Samsun'da bile durum böyleymiş. Sadece evet, Gaziantep'te eski, Sadeli, işçiler, Gaziantep e eski işçileri çıkarıyorlar, kapı önüne koyuyorlar ve üçte bir fiyata sigortasız insan çalıştırıyorlar. Tek göz evi onlarca Suriyeliye pahiş fiyatlara kakalıyorlar. Hem sömülüyorlar hem şikayet ediyorlar. Böyle bir şey olamaz. Sonuçta e, bu insanlar keyiflerinden gelmediler. Savaştan kaçtılar diyor. Her apartmanda 4-5 dairede Suriyeliler oturuyor. Kimin nerede oturduğu, hangi dairede kaç kişi yaşadığı belli değil. Sınırdan isteyen istediği gibi değil, sınırlar delik deşik süzgeç gibi. Bu da güvenlik sorununu beraberinde getiriyor. Devlet de bence en önemli noktalardan biri İnsanların ucuz iş gücü olarak kullanılmasına, sigortasız olmalarına ve bu güvensiz ortama göz yumuyor demiş. Bu önemli bir haber Yusuf. E, Ekin Karaca'nın şeyden, e, Biyanet'ten haberi. Kimin yanında olacaktı? Yetiş. İş veriminin yanında olmayacak mıydı? Yoksa savaştan kaçan mütecinin mi e. yanında olacaktı? Ama devrim. bir kez daha tescil edilmiş durumda. Tabi bu Amber'in zamanın haberiyle birlikte okunduğu zaman... Yani internet sitesi Merhaba'nın 14 yaşında İşi'de katılan, Suriye'de yaralanınca da sınıra bırakılan Ankaralı Yaşar'ın hikayesi. Yani bu da tamamen mikrokozmos yani ne oldu bittiğini. Ankara'nın merkezinde Hacı Bayram'da yaşayan Yaşar'ın babasıyla da konuşuyorlar. Kentsel dönüşüm oldu. Hepsi yani sadece bizim yoksul mahalleden yıkılan evleri yıkılan yüz genç İşi'de katılmış diyor. İkisini beraber okuyalım. Bu noktada şimdi bitireceğiz ama bu yarım saati biraz taştık ama çok soyda haber var gerçekten. Bir de e, ciddi konu var. Mesela Zaman Gazetesi dün sonradan dikkatimi çekti. Gaziantep'te sosyal patlama diye vermiş haberi birinci sayfasından ve e, ev sahibi Hıdır Çalar'ın Suriyeli kiracısı tarafından öldürülmesi Gaziantep halkının sabrını taşırdı diye. Zaman şey. gazetesi mi yazıyor bunu? Evet. Bu çok uh, tehlikeli e, berbat bir gazetecilik örneği olduğunu söylemek zorundayız. Yani Kimin bu, haberiymiş aynı zamanda onu da söyleyelim. Nurullah Kaya'nın haberi. Bu, bu hem provokatif hem tehlikeli hem de yanlış bir haber. Ve yani bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bir barut fıçısı halinde bir ülkede en önemli, barutun en fazla bulunduğu yerlerden birinden böyle haber yapılması çok şey yani. İki gecedir adeta Suriyeli avına çıktı diyor ama sabrı taşan, öfkeli kalabalıktan bahsediyor. Gördükleri Suriyelileri öldüresiye dövdü sanki ve mesela Türkiye'li Araplar Derneği Başkanı Şükrü Kırboğa'nın açıklamasını da vermiş ama satır arasında ona dikkat ettiğin zaman meselenin bambaşka bir boyutunu daha görüyorsun. O da cinayeti işleyen aile Suriyeli değil demiş. Mesela öyle de bir durum var. Belki de tamamen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında bir şeyin, cinayetin, bambaşka bir sebeple çıkmış bir cinayetin, Suriyelinin üzerine atılması gibi bir olay da olabilir. Yani ham bir barut fıçısı gerçekten. Şöyle bir durum var. Nurullah Kaya Gaziantep'ten bu haberlerini yapmaya da devam ediyor. Mesela bugün internet sitesinde görebilmek mümkün. Perver Gaziantep'i çileden çıkaran ne diyor? sormuş evet, bu, yani bu Şunu soruyor. Bugünlerde şehirde yaşanan sosyal patlamanın nedenlerini maddeler halinde sıralamaya çalışalım demiş. İşit gibi Türk Suriyeden gelen terör örgütü mensuplarının mahkumların suçluların Gaziantep'te elini kolunu sallayarak yerleşmesi demişler. Ama biraz önce okuduğum ağlayan çocukların otobüs gördükleri zaman ağlayan çocukların kampa gitmek istemeyen çocukların haberinin yer aldığı istedi. Yine zaman gazesini istesin. Yani bu ne periz, bu ne lanatürsüz. Ama diyorsunuz. çok daha dikkatli ve sorumlu bir gazetecilik istediğim... İyi yapılmıyor galiba. Yani şu anda biz... Yanında yanında kaleminden Zaman Gazetesi'nde yazılan haberde... Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdi ara vereceğiz. Ondan sonra da çok Türkiye'nin içinde bulunduğu inanılmaz bir kriz var. Birkaç günden beri söylemeye çalışıyorduk. Anayasal kriz. Bu anayasal kriz demek zaten ülkenin temel yapısını oluşturan normları içeren anayasada olduğu zaman krizin Ha babası geliyor demektir. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına seçilen Erdoğan'ın bugünden tezi yok. Hem başbakanlığının hem de parti genel başkanlığının düştüğünü söyleyen anayasa hukukçuları, ülkenin önünde gelen bazı anayasa hukukçuları, mesela Ergun Özbud'un, Mustafa Erdoğan ya da Erdoğan Teziç, Hepsi 2007'de sivil anayasa hazırlattı mesela Ergun Özbudun ayın 15 ile 28 arasındaki başbakanlık durumu hukuka aykırıdır diyor. Bunun üzerinde biraz konuşacağız. Ama başbakan cumhurbaşkanı pardon eski söylemine balkondaki kucaklayıcı söylemini hızla terk etmiş ve eski nefret söylemine kutuplaştırma söylemine hızla bir geri dönüş gibi şey yapıyor, il, görünüyor il başkanlarına hitaben anayasaya göre bugün düşen başbakanlığıyla ilgili haberlere ne cevap vermiş? Neymiş? 15'inden sonra istifa etmek zorundaymış. Ya git işine bak ya! Demiş. Açık Gazete Başladıysa, öyle biter. Bir gün gelir, herkes kendi yoluna gider. Her şey nasıl başladıysa, öyle biter. ajanmış zaman diyorsun Güzel olan anıları hatırlamak artık çok zor diyorsun Yorgun aşkımızın ayakta duracak hali yok anlamıyorum ama bittiğine hiç de yok Bir gün gelir herkes kendi yoluna gider Her şey nasıl başladıysa öyle biter Herkes kendi yoluna gider Her şey nasıl başladıysa öyle biter Yavuz Çetin'den dinledik Her şey biter Günün mana ve ehemmiyetine de Oldukça uygun düşen bir Başlığı vardı Bu parçanın Yavuz Çetin Altın Çocuk lakabıyla maruf Genç yaşta 15 Ağustos 2011'de Ölmüştü e, 31 yaşında Hayata veda etmiş Bir müzisyen gitarist Onun kendi bestesi Her şey biteri dinledik kendi ağzından. Açık Radyo burası 94.9 Radyo.com ve devam ediyoruz haberlere gerçekten dünyanın ciddi bir kaos hali olduğunu da söyleyelim. Şeyi de bir şey ilave etmeyi unuttum dünya halinden bahsederken ebola virüsü ölümü de çok büyük ölçüde ebola virüsüne bağlı ölümlerin de çok büyük ölçüde hafif sendiği yolunda bir haber var. Kim söylemiş? Dünya Sağlık Örgütü. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Birleşmiş Milletler'e bağlı kanıtlar gösteriyor ki Batı Afrika'da başlayan ve Afrika'nın çeşitli ülkelerine de yayılma ilmi gösteren salgın çok büyük ölçüde hafif gösterilmiş, üstü örtülmüş hatta. Birleşmiş Milletler Kuruluşu demiş ki, aylarca sürecek bir krize hazırlıklı olmamız gerekiyor demiş. ve Şu ana kadar, bin, ilk Mart ayında ortaya çıkmıştı. Şu ana kadar 1060'ın üzerine çıkmış ölen sayısı. 1975'te tespit edilen hasta sayısı var. yani Muhtemel ve şüphelenilen vakalar üzerine. Büyük çoğunluğu Üç ülkede Gine, Sierra Leone ve Liberya'da ama birkaç da e, Nijerya'da da ölüm olmuş. Birkaç hava yolları da iptal ettiler. Enfeksiyonun bulunduğu ülkelere ama hava şeyi Ebola, etki, Ebola'dan etkilenmiş ülkelerde bile hava yollarıyla gitmek e, düşük risk demiş Ebola şey için. Bir yandan onu da bunu söylüyor. Bir yandan da Hafif sendi diyor. Hafif sendi ama ebolanın ortaya çıkmasına sebep ve olan şeyler de aslında hafif sendi. Hala da hafif senmeye devam ediyor. Yani aşırı sıcaklar sonrasında tarım alanlarının heba olması, aniden ortaya çıkan seller yüzünden ortadan kalkan hijyenik standartlar... ...ormansızlaştırılan bölgelerdeki... ...yaşam alanlarından koparılmış olan canlılar... ...bunlar hep göz ardı edilmiş. Evet, evet. Bunların hepsinin sebebi de küresel iklim değişikliğiydi. Aynen öyle. Şimdi ona geçelim... ...zaten aslında. Aynı Çok... şekilde de önemsenmemeye de devam ediyor bu durum. Bir de şöyle bir... ...durum var. Dünya Sağlık Örgütü... ...mesela... ...deneysel ilaçların... ...kullanılması etik midir, değil midir... ...tartışmasını da başlatıyor. Konferanslar var... Aynı anda Batı Afrika'da ve mesela şunu söylüyorlar. E, ne yapalım? İnsanlar ölüyor. Onun için de denemeden de verebiliriz diye inanılmaz bir e, saçmalıkta devam onun ediyor. Zombiler ortaya çıkmasın ya da böyle mutant yaratıklar haline gelmiş insanlar falan yine annesini karnından e, doğmasınlar. Böyle her durumlar şey, olabilir. Her şey mümkün. Polonya'da mesela bunu da çok seveceksin Doçevelin haberi. Polonya, Rusya'yı etik demişken aklıma geldi de hemen koyayım dedim. Avrupa'dan gıda ithalatını yasakladı diye Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etmeyi planlıyormuş. E Peki e, bir yandan da kutup bölgesinde ExxonMobil ile bütün batılı ülkelerin şeyiyle şirketleriyle petrol arayıp denizin diplerine dalıyorlar. Buna Kimi itiraz etmiyorlar. Ayşe Polonya, Polonya mı itiraz etsin. Polonya, Polonya ilk Polonya, önce itiraz, kömür, e, evet, ona itiraz etsin. kömürüne baksın. Kendi kendine itiraz etsin ilk önce. Kendi kendi yaptığı şeye itiraz etsin. Her gezegen adına ve dünya ve halklar adına konuşmak istiyorsa. Ukrayna ordusu da Donetski kontrol altına almaya çalışıyor şu an. Ağır topçu desteğiyle kontrol altına almaya çalışıyor. Doğu Avrupa'da da ağır topçu desteğiyle bir çatışma var. Yani haberlerimiz genel olarak bu halde. Evet senin de dediğin gibi küresel iklim değişikliğine dönelim. Bir kere İstanbul'la ilgili hemen yerel bir haber verelim. Acayip 35 derecenin altına düşmeyecekmiş sıcaklar. Bir yandan da elektrik kesintileri açık radyonun da içinde bulunduğu genel ortamdan da kısa bir bilgi vereyim. Insider information vereyim. Dünyanın durumuna yakın. Böyle. Elektrikler yarım yamalak çalışıyor. Klimalar çalışmıyor. Ne olacağımız belli değil. Her an uyarmak isterim. Yani. Dinleyici... Sınır da konuldu zaten. Hemen üst kata. Üst kata sınır konuldu. Geçişte de güvenlik önlemleri de arttırılmış durumda Ve gayet ciddiyim bu konularda. Geçerken bir insan seçicilik yapılıyor. İnsanlar seçiliyor. Canlılar da aynı şekilde seçiliyor. Yani ebat olarak özür dilerim. Beden olarak büyük olanlar, büyük saizde olanlar, yukarı çıkmakta zorlanabilir şu anda açık radyo sınırları içerisinde. Böyle bir ayrımcılık da yapılıyor. Kınıyorum. Yapan arkadaşları. <gülüyor> evet. E... Ama... Yani ama sadece şey değil, Türkiye'de değil aynı zamanda dünyada da büyük olaylar yaşanıyor ve kuraklık olayız aynı şekilde birçok yerde de boy göstermeye başlamış. Mesela Kıbrıs tarihin en kurak dönemlerinden birini yaşıyormuş. Yılmazköy, Arapköy, Ayanidere, Değirmenlik, Geçitkale, Ergazi, Dağ Yolu, Gemi Konağı, Hasan Polat ve Gönendere göletleri tamamen kurulmuş durumdaymış Türkiye. Evet Ey, bu da Kıbrıs'da. yerel basından Gündem Kıbrıs gazetesinin internet sitesinden aldığımız bir haber Elmas Toka imzalı hakikaten tarihin en kurak dönemlerinden biri içinde. Çok az su bulunan 7 göletin de sadece ikisi sulama amaçlı kullanılabiliyormuş. Su işleri dairesi duruma bakmış ve hımm demiş. Kuraklık sorunu var. Hatta ciddi boyutta demiş. Onların da gözünden hiçbir şey kaçmıyor bak. Ama Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na sorarsan... ...2040, 2060 ve 2071'e kadar bu iş sorun. Asrın projesi ne oldu? Ondan bahsedin bana. Mesela kuraklıkta boğuşan Kıbrıs'ta hayat verecek olan... ...asrın projesinden bahsediliyordu geçtiğimiz Şubat ayında. Ondan ne haber? En büyük projesi. O da tarihinin gelmiş geçmiş en büyük projesi. Olarak Türkiye'den boru hattıyla su temini. Gaz diye ama. Boru hattıyla su teminiyle alakalı bir projeydi bu. Bize yalan mı söylemişler? Gerek mühendislik gerekse büyüklük bakımından dünyada bir ilk olması e, niteliğini taşıyormuş ama ses daha yok. Kıbrıs kuraklıktan geçinmiyor. Kırılıyor. Ya? Kuraklıktan kırılıyor. kırılıyor. kırılıyor. Ama Ve dura durum bir kötüye gidiyor demişler ayrıca. Yani ülkede sulama amaçlı. 17 gölet varmış Kıbrıs'ta. Kuzey Kıbrıs'tan bahsediyoruz. Tabi Kıbrıs derken. Güney Kıbrıs'ta da kuraklık var ama onların sorunu bizi ilgilendirmiyor diye böyle bakıyoruz biz de. Milli sınırlar içinde bakıyoruz. Duruma milli. Hmm. Soydaşlık açısından Günahını almışım şimdi ben de Veysel Eroğlu ve çalışma arkadaşlarına hmm. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temini Polisi çerçevesinde Deniz geçişi isale attı e, Açık denizdeki kısmındaki Çalışmaların hızla devam ettiğini söylemiş Geçtiğimiz gün hmm. o iyi. Kusura bakmasın Kendisi halen benim Başbakan e, adayım Benimki başka Sinki kim? Mefkan hmm. Farklı şeylerdeyiz o zaman Evet. Bir ya, karşıtlık olabilir, olabilir. görüşlerimizde. Sonuçta son... başbakan, eski başbakan halen başbakan gibi bir durum söz konusu. Sizin de biraz önce çıkarken belirttiğiniz gibi ee, şey var bende çünkü ee, onunla ilgili bir haber gördüm. Büsbütün pekişti benim adaylığım onun hakkındaki Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz'ün 25 Aralık o yolsuzluk operasyonunda Mahkeme kararıyla gözaltına alınmak isteyen, gözaltına almak isteyen polislere koruma ekibinin silah çektiğini iddia etmiş. Böyle bir şey var. Yani 25 Aralık yolsuzluk operasyonunda Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ı mahkeme kararıyla gözaltına almak istemiş polisler. Başbakanlık koruma ekibi silah çekmiş. O zamanki başbakanlık müsteşarı, şimdiki İçişleri Bakanı Efkan Ala onun talimatıyla yaklaşanı vurun demiş. Yaklaşanı vurun demiş. Vurun. Bilal'e yaklaşanı vurun. Ve mahkeme kararı öylece uygulanmamış. Yani kimdir? Silah soruyla mı uygulanmamış oluyor o zaman? Evet. Hı -hı. Aynen öyle. Yani yaklaşanı vurun denmiş ve mahkeme kararı uygulanmamış. Dikkatinizi çekiyorum demiş ee, Ali Özgündüz. Sıradan bir vatandaş Bilal Erdoğan. Hiçbir sıfatı yok başbakanın oğlu olmaktan başka. Bu neye benzer biliyor musunuz demiş herhangi bir mafya reisinin ya da bir aşiret ağasının evine mahkeme kararıyla gidiyor polis. Aşiret ağası ya da mafya lideri Don. Yani diyorlar ya onlara. Don. Mafya liderlerine Don. Diye. Reis diyorlar Türkiye'de. Evet. evet. İtalyancası Don. Sicilyacısı. Türkçesi reis. Evet. Erzurum cadası da olabilir belki. Ee, diyor ki yaklaşanı vurun. Bu eşkiyalıktır Demiş. Ali Özgündüz. Bunun, bunun hiçbir farkı yoktur. Aynı eylem yapıldı bu ülkede ve hukuk yerle bir edildi. Sonra hemen operasyon. Biliyorsunuz bu polisler apar topar görevden alındı diyor. Evet. Bugün yurt gazetesinde de zaten öyle bir haber var. Eski tem terörle mücadele şubemdiri yurt ünün kızı Elif Beyza. Benim babamın anı biz Sarrafın önüne yatarak büyümedik, büyütülmedik demiş. Atay'ın kızı sarrafın önüne yatmadık diyor. Böyle bir durum var. Bu önüne yatmak yani adayım... tabiri de gerçekten biraz mide bulandırıcı hale gelmeye başladı. Herkes Hı. aynı tabiri kullanıyor. Ne demek ki bu? Yani altında farklı bir manalar mı aramak lazım? Doğru düzgün bir şekilde... Etik kaygılarla dolu bir cümle dile getirilemiyor mu? Bu kişilerin ağzından haklılığını gösterebilecek. Evet bu da böyle bir... Sürekli böyle şey, milletvekilleri oluyor. Şunu yapmazsan şerefsizsin, şunu yaparsan şöylesin diye. Burada da durum böyle oldu. Altına yatmak, üstüne çıkmak. Evet. evet. Mide bulandırıyor açıkçası. Son olarak da belki şeyle dönelim ve Türkiye'nin belki de yaşadığı krizler zincirinin Son halkasını şey yapalım ya git işine bak ya cevabını veren başbakanın artık aslında başbakan olmadığına ilişkin sözler. Yani Erdoğan şimdi cumhurbaşkanı mı hem cumhurbaşkanı hem başbakan hem de Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanı yani bu üç sıfatı birden mi barındırıyor? E, Valla bu sivil anayasa hazırlatacak kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bundan 7 sene önce güvendiği e, anayasa hukukçusu e, ülkenin önde gelen anayasa hukukçularından Ergun Özbudun, profesör Doktor, ayın 15'i ile 28'i arasındaki başbakanlık durumu hukuka aykırıdır. İmza attığı kararnameler dava konusu olur demiş. Yani bundan sonra imza attığı bir kararname olursa, o dava edilir ve demiş Profesör Mustafa Erdoğan da Cumhurbaşkanlığı resmen açıklandıktan itibaren Başbakanlığı düşer partiyle ile ilişki ilişkiyi kesilir. Bu ara dönemde eski konumunu kaybeder yeni konumuna da henüz girmemiş olur. Yani baş, Cumhurbaşkanı da olmamış olur. Ayın 28'inden önce Başbakanı ancak Abdullah Gül atayabilir demiş. Hı. Erdoğan 15 ile 28 arasında hiçbir kurula başkanlık yapamaz diye konuşmuş. Git bak ya demiş o da ama buna karşılık Erdoğan tez işte profesör. Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim sonucu kararı resmi gazetede yayımlandığı gün istifaya gerek kalmaksızın hukuken başbakanlıktan ve milletvekilliğinden ayrılmış sayılır. Çok heyecanlıyım. Açık gazetede ilk anayasa maddemi okuyacağım. Ee, okuyabilir miyim? Kaç var mı? Anayasanın 101. maddesi. A. Nitelikleri ve taraf, tarafsızlığı Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyor. Cumhurba Cumhuriyetin temel organları bölüm yürütme Madde 101 Şöyle maddenin içeriği de Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce 40 yaşına doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Kendi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından 7 yıllık bir süre için seçilir. Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri dışında aday gösterilebilmesi, meclis üye tam sayısının en az beşte birinin yazılı önerisiyle mümkündür. Bir kimse iki defa cumhurbaşkanı seçilemez. Cumhurbaşkanı seçilenin, cumhurbaşkanı seçilenin varsa partisiyle ilişkisi kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeli sona erer. diye yazıyor. Anayasanın 101. maddesinde çok heyecanlıydım. Herhangi bir pot kırmamışımdır umarım. Yok, ufak bir süçme dışında gayet güzel değildi. Ama şöyle bir şey yazmıyor mesela Başbakanlıktan istifa edip de part-time cumhurbaşkanlığı yapamaz diye bir şey yok. Yani part-time başbakanlık diye bir durum söz konusu ol olamaz diye de bir şey yazmıyor. Yazmıyor. Evet, demek ki böyle aralıklarda düşünülebilir ve eklenebilir. Anayasasına bak ya bunu ben söylemedim yani bu aslında doğrudan doğruya parlamenterlerin kendi anayasayı anayasaya hukuk normlarına genel hukuk ilkelerine Evrensel hukuk normlarına bağlılığıyla ilgili bir sorun bu milletvekillerinin temelde anayasaya ve diğer yasalara anayasaya aykırı düşmeyeceği de bilinen yasalara aykırı davranıp davranamayacakları ile yani genel hukuka nasıl baktıklarıyla ilgili bir şey etik me mese dışında fakat yani asıl yapmaları gereken zaten 15 ve şey meseleleri yolsuzluk meseleleri Gen soru meseleleri falan hepsi mecliste konuş, çoktan konuşulmalı. Hatta gerekirse meclis kapatılması halinde de bunu defalarca söyledik 17 ve 25 Aralık olayları yolsuzluk, hırsızlık, usulsüzlük durumlarında gerekirse meclis genel kurulu salonunun önünde yatmaları Milletvekili'nin ya da meclis bahçesini kullanmaları gerekiyordu. Yani, Yapmadılar onu. Yatıyorlar da meclis içerisinde yatmıyorlar ama şu anlar gerçekten bu konuda optimist olmaya gerek var mı bilmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki bu çatışmalar, istifalar en son e, İnce'den gelen bir istifa haberi vardı. Daha netleşir bugün içerisinde ondan da bahsedebilmek mümkün olur pazartesi günü. Bir yandan ulusalcı kanadın baskısı var parti içerisine giren gençlerin yumrukları havada kaldırılmış bir şekilde çekilen fotoğrafları Parlamentu var. Parlamento dışı muhalefete git gitmezler. Milliyetçi Hareket Partisi ile alakalı herhangi bir haber yok. Eleştiri yok. Peki mecliste yok. bu durum tartışılmayacak mı yani? Başbakan Kim tartışacak ben merak ediyorum. değil mi diye. İşte part time milletvekili almak lazım. Evet hiç kimse de tartışamayacak. Çünkü zaten meclisi kapatmış. Meclis seçimden önce torba yasayı bahane ederek meclisin tatile girmesine izin vermeyen Erdoğan diyor. Dilek Gedi'nin haberinde tarafta. Önceki gece ani bir kararla meclisi tatil ettirmiş. Kongre öncesinde parti içindeki kulisleri de önlemek istemiş. Muhalefetin de başkanlığı, başbakanlığı düştü eleştirilerinden kurtulmak istiyormuş. Adı başbakanlık için geçen Davutoğlu'nu yıpratacak gen soruda meclisin tatiliyle kongreden önce görüşülmeyecekmiş. Önce kongre Sonra gelen soru. Nasıl? Üçüncü bir aday da var demek ki. Gece yarısı talimatı. Türkiye Diploması Tadili'nin en başarısız Dışişleri Bakanı olduğu birçok isim tarafından dile getirilen Davutoğlu başbakan olabilme gibi bir ihtimale sahip. Daha Orası en yüksek da ihtimal. O zaman Türkiye'nin dış Ama politikasını ben, düşünsenize ne kadar ilginç olur. Ben değil mi? kendi adayım da esrarcıyım. Yurtta, sulh, cihanda, sulta aynı şekilde görülebilir. Ali Ama, Ülala. Düşünsenize Türkiye'nin dış politikasının da iç politikası haline geldiğini Neyse, Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyorduk seçimlerden. Ufak bir haber daha var, onu da verelim. Ve bitirelim çünkü taştık. Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın Adana'da yaptığı mitinginde hırsız var diye bağırdığı iddia edilen E.A. hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla iki yıl hapis cezası isteniyormuş. Ağzınızı açıp sadece hırsız var kelimesini kullandığınız için iki yıl hapiste misiniz? Olabilir. İki yıl. Açık gazete. seyyar. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Günaydın. Evet, duya, duyabiliyor musun sesimizi? O... Ha iyi, çok güzel. O zaman eee olağanüstü bir kaos içinden Geçiyoruz ama memleketin ve dünyanın durumu da daha parlak olmadığı için teselli buluyoruz diyelim. E, genelde Cumhurbaşkanlığı seçiminin e, bir değerlendirmesini yapıyorduk. Senin de ilginç e, gözlemlerin vardı. Bizimle paylaşır mısın lütfen? Alo. Alo. Ha, duya, duyabiliyor musun? Da Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili evet. e, bir değerlendirmeni alalım hani adaylara tabii çok yoğunlaştık. Tabii bu işin doğasında da vardı. Yani i̇lk defa e, halk seçiyor Cumhurbaşkanı'nı diye e, bir e, heyecan oldu. Ama tabii bu, bununla beraber bu işte, aynı zamanda sistem değişikliğine gidildi. Ve e, Erdoğan'ın e, çok açık söyledi. Şimdi Erdoğan'ın bu açıdan da e, belki de en açık ne yapacağını ve e, Cumhurbaşkanlığı'nın e, neye, yani onun için ne ifade ettiğini en net açıklayan Erdoğan'dı. Çünkü bu seçim onun için yapıldı aslında. Onun Cumhurbaşkanlığı için yapıldı. Elbette bu işte daha önceden bu referandum sürecinde, ondan öncesinde Cumhurbaşkanlığı'nın başkanının gülün seçilememesi, edememesi. O, o, o zaman adım adım Türkiye'yi bu, bu noktaya getiriyor. O zaman çok düşünülmedi bu hikayenin ne olduğu. Yani bir kere e, Cumhurbaşkanı'nı halk seçiyor diyoruz ama e, adayları e, meclis gösteriyor. Yani bu aslında Tuhaf bir hani rejim hali zaten şu an baktığımızda. Çünkü eğer e, adayı cum cumhurbaşkanı olacak adaylar zaten baştan e, kısıtlıysa ve üstelik de hani parlamenter bir sistemin aslında e, vizyonuna dayanıyorsa sonradan bizden bize halk seçiyor oluyor. Ama biz tam olarak ne seçtiğimizin farkında değiliz gibi bir durum. Yani bu baştan bence bir aldatmaca ve kandırmaca tamamen buna dönüşmüştü. Fakat adaylar üzerine o kadar odaklandık ki bu kısmını işin kaçırdık ve şu an e, Türkiye hakikaten işte e, Erdoğan'ın yeni Türkiye vizyonu var ve biz bununla da belki e, üstünde yeterince durmadık. Yani çünkü işte e, bir hani yeni Türkiye işte biraz e, a, alaycı yaklaştık olaya veya işte olaya eleştirilmiş ettik vesaire falan ama hakikaten bir vizyon var Erdoğan'ın kafasında ve bunu uygulamak istiyor. Ve bunu sadece kendine ya şeye e, e, bütün e, hani Türkiye vesaire falan filan değişmesi e, işte eski partiler falan filan gibi ayırım yapması değil. Bence kafasında eski AKP'yi de ayırıyor. Yani AKP de bu e, eskiliğin bir parçası ve onu da aslında AKP'yi de partisini de e, tepeden tığınağa Değiştireceği bir döneme gidiyoruz İşte işte bu üç dönem kuralının kesinliğine dikkat çekmesi, partinin gençlerden oluşacağına vurgu yapması vesaire. Aslında yeni de bir aklıklay olacak. Hani adı da yeni Türkiye ye dönüşürse hiç şaşmam bu arada. Evet, yani. E <gülüyor> o yüzden, e evet, yani benim için seçimlerin en önemli planı, özellikle gelip gittikten sonra bunun farkına varıyoruz çünkü diğer haberler artık yok farkındaysınız. Yok oldular. Evet, suç evet, yok. Yani e, e Erdoğan'dan önce ve Erdoğan'dan sonra diye milat e, durumu da e, söz konusu olabilir. e Eo. e ö Evet, aynen öyle. Ve Erdoğan onun kendi işte, e, imgesinde, kendi imajında e, işte ne, her ne kadar bizi gıdımla geçen bir oy oranı almış olsa da bir dönüm noktası yaşandı. Artık hakikaten mesela peygamber bile tam destek almamıştı gibi bir açıklaması var ee, seçimden sonra. Buna hakikaten inandığını düşünüyorum. Yani bir adeta e, mesihvari bir e, hale dönüştü zaten bu vardı için. Fakat bunun adeta tescillenmesi gibi oldu. E bundan sonra e, elbette AKP şu en kırılgan döneminden geçiyor. En kırılgan diye vurgu yapıyorum. Çünkü en zayıf demiyorum. E, fakat e, bünyesi sıfırlanıyor adeta öyle söyleyeyim. E, yepyeni bir partiye dönüşürken Erdoğan'ın vizyonuyla bana kalırsa e, ister istemez hani bir adeta hastalık döneminde e, şey olur. Yani hani iyi, e, farklı bir şey dönüştürmek için bünyeyi iyileştirmek için hani doktorlar bir şeyler bir tedavi uygularlar. Erdoğan da böyle bir şok terapi uyguy aslında AKP'ye. AKP tabi kapalı kapılar ardında bir parti. İşte dışarıya, içeride olanlar fazla yansırmıyor. İşte ancak Ankara dedikodu falan olarak konuşuluyor. Ama yani belli ki o parti de işte gençleşmekten çok bahsetti mesela, çünkü partisinin hidadan yaptığı konuşmada. Ve hatta Avrupa Dışişleri bakınma. Örnek verdi ki o Avusturya Dışişleri Bakanı Erdoğan'ın Avusturya'ya gelişinden son derece rahatsız olmuştu. <gülüyor> Hatırlarsanız evet. bu Cumhurbaşkanlığı döneminde. Bu 27 yaşındaki Dışişleri Bakanı. Yani tabii bunda da şöyle bir büyük mantık var Erdoğan açısından. Siyasete onunla gözünü açmış. ona Onu tamamen ideal olarak gören ak gençlerle devam etmek... Aslında e, müthiş bir avantaj kendisi için bakıldığında e, veya onun öyle okuması doğal. Çünkü nedir işte e, şu son derece işte hırslı e, bir anlamda e, siyasetli diğer bu gördüğümüz AKP çevreleri sonuçta bir gelenekten yetişmiş vesaire. Hani Türkiye'nin e, bir anlamda e, nereden neler dengelerini, şunları, bunları vesaire de aslında bilen insanlar. Fakat yeni gelecekler Tamamen yeni Türkiye vizyonuna odaklı olacakları için e, hiçbir bu anlamda yeni Türkiye dışında ilkeleri olmayacak. Ki ben işte Yusuf Yerke'li bu anlamda çok önemli bir figür olarak görüyorum. Ay, Hakikaten e, e, her şeyle işte genç aslında profiline uyan biri. Tabii ki de onun cezalandırılmaması bir anlamda, bir, çok sembolikti veyahut da işte cezalandırılmaması derken işte görevden alınmaması, o meşhur sonra vesaire. Ee, e, yani sizin, hani bir gibi yapılıp korunması. Sizin, e, hemen bir, sonra bir açıklama yaptı Yusuf Yerkel. Yani şey oldu yani birdenbire açıklama derken işte hani bir anlamda ses verdi. Bu da çok bence dikkat çekiciydi. Bu, bu, e, bu, bu noktaya geldik bu seçimler sonucu şimdi. evet yani Yusuf Yerkel <gülüyor> olayını da bir 30 saniyede özetlersek belki bunu takip etmemiş dinleyicilerimiz de olabilir diye yani Soma'daki olayı bir özetler misin lütfen Vallahi bu e, inşallah bütün dinleyicilerimiz Yusuf Yerkel'in kimliğini biliyordur çünkü Yusuf Yerkel e, bu işte meşhur tekmeyi atan kişilik Soma'da ve bütün dünya medyasında vesaire konu olan bizim dünyada şu an gerçekten çok tanınıyor. tanınıyor. İmge olarak en azından böyle herkesin gözünün önünde. Fakat umarım bizim gözümüzün önünden de silinmemiştir o hali ve tekmesi. Ve şey bu arada seçimlerden sonra ki çıkışı da şu oldu. Twitter'dan şey yaptı. bir hani Fes'den bayağı bir e, profilini düşürmüştü, hiç yoktu ortada. E, ve şey dedi, e, Kılıçdaroğlu'na diktatör dedim mesela. evet Yani Soma faci... E, ona, ondan sonra bizdenbire yani ben de buradayım gibi bir şey verdi. Tabii ki de nefret objeleri on, onların tabii ki Türkiye'nin eski Türkiye'nin sembolü CHP olduğu için burada ve diğer bütün muhalefet partileri. <gülüyor> Soma faciasında e, başbakanı <gülüyor> protesto eden... E, bir evet. maden işçisini polisler alaşağı edip yere indirirken o da koşarak kuvvetli bir tekme savurmuştu. En azından bununla biliniyor değil mi? Bu şekilde. Evet, evet yani kendisi aynı zamanda işte, e, yurt dışında eğitim görmüş. E, parlak, hani, Özal'ın prensleri gibi aslında Erdoğan'ın da prensleri var. Fakat e, hani Özal'ın prensleri gerçekten ekonomi vesaire alanına odaklıydı. Bunlar her alanda varlığını gösteren ilginç insanlar e, yeni kadro olarak bahsettiğiniz insanlar da bu kişiler aslında e, ve bu bu açıdan hani daha sonra da çok konuşacağız ama ba, hani yeni başbakan kim olacak işte davut olacak, şu mu olacak şun olacak bu mu olacak yani benim gözümde büyük ihtimalle Davutoğlu geçici bir çözüm olur eğer o olursa veyahut da onun yaşlarındaki biri veyahut da o profilindeki biri. Yepyeni bir insanla karşılaşacağız bence başbakan olarak da. Yepyeni bir kadroyla beraber ve isim e, olarak da Hakan Fidan'ın çok uygun olduğunu düşünüyorum. Hem eski bir e, asker kökenli biri olarak, asker olarak. E, hem işte, e, çünkü ordunun da çok idare edilmesi gerekecek önümüzdeki dönemde bence. E, çünkü Türkiye'nin güvenlik sorunlara çok ön plana çıkıyor olacak. Hem işte çözüm süreci, barış süreci olarak adlandırdığımız konuda bir numaralı kişilik. Hem e, onun dışında e, yeni dönem Türkiye'sinde e, herkesleri çok iyi şekilde bir anlamda gözlemlemek vesaire için e, istihbarata çok dayanılacak ve Türkiye'nin içinde ve dışında daha önce de dış ilişkilerde Erdoğan çok ön plana çıkarıyordu. Hakan Fidan Amerika'yı da Türkiye'nde falan. Washington'a bir meşhur ziyaret olmuştu o zaman mesela. Ve orada da hani ön plana çıkan birinci isim Hakan Fidan olduğu için, hatta kabine dışından birinin bu kadar ön plana çıkması biraz da rahatsızlık yaratmıştı o zaman Amerika'da ne oluyoruz gibi. O olduğu için ve dış ilişkileri Erdoğan tekrar Yeni AKP görüntüsüyle, imgesiyle e, bir anlamda yenide bir hikaye yaratmaya çalışacağı için e, Hakan Fidan bana çok uygun geliyor. Fakat ilk etapta olmasına çok imkan yok. Tabi kabine dışına e, getirebileceği, e, bakanlık yapabilir ama e, hatta başbakan yardımcılığı yapabilir bildiğim kadarıyla. Ama e, şey e, olması çok zor. E, hani artık iyice bir kuralları eğitip lazım, kural mı kaldı diyeceksiniz ama... <gülüyor> <gülüyor> hani var olanları da iyice bir e, hallaç ha, pamuğu gibi atsak lazım. Onun için e, hemen Cumhurbaşka, şey, Cumhurbaşkanı, şimdi onu da Cumhurbaşkanı yaptım. Şimdi her şey karıştı birbirine. <gülüyor> Başbakan olması zor evet, evet. ama politikada yolu çok açık diye düşünüyorum. Şöyle de bir <gülüyor> spekülasyon yapabiliriz belki hazır artık kur kurallar üzerinde bu kadar konuşulurken. Bir kere Erdoğan'ın kendisi hem Cumhurbaşkanı hem Başbakan olamaz diye düşünüyoruz ama neden olmasın yani bir zamanlar vali İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir değil de İstanbul Valisi olan Tahrettin Kerim Gökay vardı profesör ve hem belediye başkanı hem valiydi mesela. E, aynı zamanda e, o olamıyorsa e, çeşitli adaylar var işte Davutoğlu var, e, Fidan var sen getirdin, Gül de hala adı geçenler arasında abla Gül. Veysel Eroğlu. E, Can'dan Can'dan Veysel e Eroğlu önerisi ve onun favorisi o, benimki ise de Efkan Ala. Üstelik kabineden o. <gülüyor> şimdi. Evet bu, bu muhteşem e, tablonun e, <gülüyor> karşısında. Ne hepsi aynı kapıya açılıyor aslında. Ee, yani yine aslında başkanlık sistemiyle neyi kastettiğini Erdoğan'ın bir düşünürsek Cumhurbaşkanlığının daha çok başbakanlık gibi bir makama dönüşmesi. Çünkü bu haliyle Abdullah Gül de bu e, işin başına gelirken çok gezen, çok ön planda olan, özellikle bu vurguyu yapmıştı, bütün dünyayı dolaşan e, ve e, hani Türkiye'nin yüzü olan, bir cumhurbaşkanı olacağını söylemişti fakat o gerçekten dünyayı gezdiyse de Türkiye'nin yüzü falan da olmadı Türkiye'nin kaybolan yüzü oldu Çankaya'nın böyle bir şeyi var çünkü doğası var ee, ve e, hani ne kadar güçsüz bir başbakan da koysanız şunu da yapsınız, bunu da yapsın bu değişmeyecek yani hani bir şey var yıllarla gelmiş bir e, hal var e, ve e, kuralların çerçevelmesiyle şu yünü de bunu yani herkesin salı günleri artık Erdoğan orada konuşmuyor olacak salı, bizim yani aslında siyaset dediğimiz Türkiye'de Erdoğan'ın salı konuşmalarıydı her şeyden önce grup konuşmalarıydı yani bunun olmadığı bir ortamda yeni bir şey icat etmemiz lazım. Ve yani onlar da e, yani Erdoğan'ın kendisi ne yapacağını çok adım adım biliyor mu bilmiyorum. Yani hani bu anlamda e, yepyeni bir şeyle çıkması lazım. Ama bu, bu ihtimalle Cumhurbaşkanlığı'nın bir, bir, bir tür başbakanlığa güçlendiğim iki makamı birleştiren bir yapıya dönüşmesi ve gelecek başbakanın da Yavaş yavaş başbakan yardımcısının sıfatını taşıyanların bugün biraz üst kademesi gibi bir şey. ikisi arası yani başbakan başbakan yardımcısı arası bir noktada olması. Yani herkes bir üst kayıyor gibi. Bakanlar da bu arada bence tabii daha güçlenecek ister istemez. Sonuçta burada sorunumuz şu. Tek adam rejimi değil bu aslında. Bir takım oyunu. Ve takım oyununda kapılar da her kapı aynı yere açılıyor. Son derece güçlü, merkeziyetçi bir şey Ankara. Ve e, e, yürütmeyle yasamanın tek elde toplandığı e, ve giderek tabii yargının da <gülüyor> aynı zamanda e, bunların ekseni altına girdiği böyle bir şeyden bahsediyoruz. Yani bu, bunun da gideceği yer... Tabii ki hoş değil Türkiye için. Aşırı merkeziyetlik. Bugün işte Missouri'de Amerika'da şey, büyük olaylar çıkıyor siyahlarla evet. ilgili gene. Eşitsizlikle ilgili. Türkiye'de Kürt sonunda bir gün böyle patlayacak. Hiç beklemediğimiz yerlerden hiç beklemediğimiz şekillerde. Belki. Yani bu halleri yani gidişatı Görüyor olmak lazım ama olmuyor işte. Daha da fazla güç, daha da fazla güç. Yani Erdoğan aslında hani partisine yaptığı konuşmada da hırs ve makam hırsı ve güçten güç düşkünlerinden bahsetmesi aslında yani ben Erdoğan'ı bu açıdan takdir ediyorum. En iyi aslında kendi eleştirisini kendi sunuyor. Çünkü bahsettiği böyle negatif gördüğüne varsa aslında kendini anlatıyor enteresan bir durum tabii. evet e, peki ben bir de şeyi sorayım yani senin programının e, bu programın e, konsepti de e, zaten ona müsait e, yurt e, dışıyla yani uluslararası alemle karşılaştırmalar Viktor Orban Macaristan'daki durumla nasıl mesela bir benzetme yapmak mümkün mü genç ve, e, Macaristan'da tabii şimdi şey Viktor Orban da işte bildiğiniz gibi e, e, model ilan etmiş yani liberal demokrasinin zamanı bitmiştir. İşte bizim ihtiyacımız olan e, aslında hani Türkiye, Çin için de örnek gösterdi öyle bir modeli. Tabii Avrupa'da her zaman yeni çıkan partilerde de işte e, e, hani yeni çıkan sol partilerden tutun İşte tam e, zıt kutuptaki Orban çizgisini. Asıl dert ekonomi. Yani ekonomi odaklı çok ıı, konuşuluyor vesaire. Yani e, Orban'ın da mesela burada kastettiği asıl ekonomi odaklı bir şey ama tabii bunun içine bambaşka şeyler de giriyor. Yani hani e, hak ve özgürlükleri de tabii e, kısıtlanmasının doğal olduğunu söylüyor. Meşruiyet e, kaynağı olarak da işte bakın onlar ama ekonomik olarak iyi gidiyorlar. Hani bizim halimize bakın falan filan gibi. Ve tabii Avrupa Birliği karşıtlığı orada büyük bir e, hani sefer aşırı sağ Orban gibiler söz konusu olduğunda o yani Avrupa birliğine her şeyin sorumlusu olarak göstermek. Her kötü giden şey işte Avrupa birliğinden kaynaklanıyor. Bakın demek. Ve bunda da işte tabii çok başarılı kampanyalar yürütüyorlar. Çok söze dayalı. İşte popülizmin benim son zaman analde uğurlusunu yapmam tamamen işte söze dayalı bir... E, retorik üzerinden giden e, ve geniş kitlere ulaşan yeterince e, geçirgen olacak ki bu söylem e, çok kişiyi kapsayacak, çok kişiyi içine çekiyor olacak e, ve e, bunun karşılığında işte medya çok tabii ön plana çıkıyor burada. Medya üzerinden iletişim kaynakları maksimum derecede kullanılacak e, ve e, bunun karşılığında da işte bunlar bu yöntemle de e, ...çok büyük bir keyiflikle hitap ediyor olacaksınız. İşte popülizmin bu dönemde işte Avrupa'daki hakim olan aslında rüzgar... ...sağda ve solda popülizm hakikaten. Ve burada tabii diğer ideolojik hani artık diyeyim... ...veyahut siyasi, artık tam da ideoloji olarak popülizmi adlandırmak mümkün değil... ...ki bir akademide böyle yapılıyor akademik dünyada ama... Ee, bence ideoloji olmadığı tabii tabiiz çok sorgulamalı ee, orada işte şey ben hani bir siyasi iletişim yöntemi bir strateji olarak alırsak bizler ve onlar bu ayrım çok ön plana çıkıyor ee, muhakkak e, içinde çok keskin bir e, şekilde e, popülizmin bu kullanılıyor e, ve e, hani diyeceksiniz siyaset bu değil mi zaten? Bu anlattığınız bütün birçok siyasi profil çerçeveye uyabilir. Ama buradaki hikaye başka da bir şey yok yani. Bu var bu nokta, bu bitiyor. Buradan sonrası da yok gibi bir durum var. Ve onun ötesinde aslında tabii ki siyasetin içinde, her siyasetin içinde popülerin nüvesi var. Fakat bunun dediğim gibi artık kapsayıcılığının ve bütün hani bir anlayış yaklaşım haline gelmesinin, bu kaynağının bu olmasının, e, bu çizginin, e, enteresan bir yönü var. Yani mesela, şeyde Avusturya'da e, aşırı sağda, e, bu şey, Hayder'in yerine geçen Schtrasse, çok çok, işte çok önemli bir e, figür, e, hani Avusturya siyasetinde damgasını vurmaya başlayan bir figür ve çok da kapitalist bir Heh. sefer sürekli işte halkın arasında halk halk ağzından düşmüyor. Ben de onu ee, söyleyecektim. Et, Zaten tam da o bağlantıyı kurmak e, mümkün mü diye soracaktım. <gülüyor> yani bu bir ideoloji olup olmadığı tartışılır dediğin zaman sen aslında bunun bütün bu içi boş söylemleri, popülist söylemlerin irrasyonelliği ve siyah beyaz işte onlar ve bizler düşman ve biz mantığı ve büyük yalanıyla digrose Grosse Lüge dediği işte yani Göbels'in de özellikle bütün bu halkla ilişkiler kampanyaları nazizmin ve aşırı san, faşizmin de yükselişiyle bağlantı kurulabilecekmiş gibi geliyor bana. Evet yani şimdi orada şöyle bir şey var bu işte sözden bahsettiğim şey orada? onun mesela yaptığı hani popülist politikalar partinin asıl muhafazakar ve eski e, ta, e, insanları tabanı tarafından negatif bulundu. Ya yani bu adam hiç sulandırıyor. Biz gerçekten hani bizim e, ırkçılığımız ya da öyle demiyorlar. Tabii de bizim e, temel ideolojik şeyimizi, ideolojik yaklaşımıza bu adam aykırı diye belli bir noktada kazan kaldırdılar. E, yani Özgürlükler Partisi'nde Hayder'den sonra böyle bir e, kriz yaşandı. E, fazla popülist bir lider, fazla bizi on e, ...olmadığımız kitlelere açıyor... vesaire ...falan filan gibi... ...böyle de ilginç bir durum oldu... ...ve az kalsın devriliyordu o... Ee, ...yani de muhafazakarlıkla... Ve veya da herhangi bir başka... E, e, ...şeyle, duruşla... Karşı, ...karşılaştırmamak lazım... ...yani muhafazakarlığı kullanabilir... ...veya işte din kullanılabilir... ...yani işte... E, şey, şey, Burada önemli olan biraz o e, her zaman bu kalemim karakteri, fuklizmi. Yani Popül Erdoğan'da da bizim yakaladığım yakalayamadığımız o aslında. Ya yani bir gün öyle, bir gün öyle, bir gün öyle. Yani bir gün işte pop Yıldızlarıyla beraber ertesi gün işte son derece aşırı dinci bir şey böyle e, hani kadınların işte belki şey alınacağı bir açıklama yapıyor bilmem ne oluyor. Ertesi gün işte bilmem ne bir yerde işte Kürt kardeşlerim, bir yerde bilmem tam tersi işte son derece aşağılayıcı başka bir laf. E, bir yandan işte 1915 taziyesi bir yandan Ermenileri çok e, güçlendiren sözler. E, aşağılayan sözler. Yani şimdi burada bir, bir, bir, bir tuhaf bir hal var. Yani Erdoğan'a gerçekten her bakan farklı bir şey görebilir. E, bundan mı kaynaklanıyor? İşte bu e, bir yandan da e, popülizmde böyle bir yan var. Bu zayıf böyle geçirgen bir e, şey. E, hani e, politik söylemler bütünü. bütünü. E, ama bunun altına hani o söylemlerin altına inmeye çalıştığımızda hani e tamam ama bunun hani programı nedir? şey nedir? Yol haritası nedir? Ondan sonra alt arka planında ne var? Hani bunun gerçekleştirilebilirliği nedir? Sen, sen bana ne diyorsun yani? Öneriyorsun. O, o yok. Burada işte mesela Slovenya'da yeni çıkan bir parti vardı. İşte bu yolsuzluk karşıtlığı üzerine tamamen kurulu ve çok ciddi da çıktı mesela baktığımızda. Yani orada mesela halkın yepyeni bir partiye yönelmesi bu sefer tamamen popülizm karşıtlığı üzerinden oldu. Yani biz lafa karnımız tok artık ağır düzgün iş yapan birini istiyoruz. Yani söylediğini yapacaksan işin başına geç ve onlar yapamıyorsan git. Halkın mesajı açıkça buydu ve daha resmi ve süslü jargonla bunu Slovenia'nın, ben yakın zamanda da oradaydım, bütün sivil toplum örgütleri vesaire açıklama yapan Arda ağzına, farklı kesimler, iş dünyasından tüm gençlere kadar, aynı bu lafları, bu mesajı iletmeye çalışıyorlardı. Bu da çok ilginç. Evet, bir aylık bir genç partinin iktidara gelmesi yani başa geçmesi de çok şaşırtıcı bir şey tabi. Bu durumda biz de sizin artık süreyi de bitirdik ama şeyi söyleyerek <gülüyor> kapatalım belki. Aramızdaki tartışmaya da yeni bir yön vermiş oldun. Biz Uruguay mı diye düşünürken şimdi Slovenya'ya gitmeye karar verdik açık gazete ekibi. Nereye karar, karar verdin? Slovenya'ya gitmeye. Slovenya. Slovenya. <gülüyor> evet anladım. <gülüyor> Slovenya ya yakın da hem de çok yeşil. Ee, yani çok da güzel, hoş bir yer. Yeterince e, büyük bence ve yeterince işte aynı zamanda içinde her şey de var. Ee, dolayısıyla <gülüyor> bir... Hava nasıl peki? Havalar gibi. nasıl? <gülüyor> ha, ha, havalar da bir güzelmiş. Gülüyor. Evet. O, o, oraları da biraz karıştıralım değil mi? Evet. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> Peki e, çok teşekkür Olduk. ederiz. Hastaya o zaman sona yayına da görüşmek üzere. <gülüyor> Şimdiden önce birlik olarak gidelim o zaman. Oldu mu? Hoşçakalın. <gülüyor> teşekkür ederiz. Oldu. Görüşürüz. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Açık Gazete Alp Ulagaylı Spor Evet Günaydın Alp Günaydın Nama Bey Günaydın Alp Bey genel Geliyor sesim. son derece zor ilkel şartlarda yayın yapmaya devam ediyoruz. Cep telefonlarıyla falan bazı problemler var ama ne yapalım? Böyle gidecek herhalde. Şimdi öncelikle şey bir Süleyman Saba'nın ölüm haberi var. Çok yaygın bir şekilde işte efsanevi Beşiktaş'ın efsanevi başkanı diye konuşuluyor. Bir onu konuşalım. Bir, ben de bir kapıya sıkışarak ölen e, gazetecinin gazeteciyle ilgili e, Galatasaray Kulübü'nden bir e, öz eleştiri ya da bir e, sorumluluk içeren e, açıklama yapılıp yapılmadığını da sormak istiyordum. Bir üçüncüsü de tabii Fenerbahçe'de çok ani bir tek adam değişikliğiyle, e, tek adam diktasıyla, e, emriyle diyeyim. De, de, antrenör de, Ersun Yanal'ın gitmesi olayla. Bu üçünü istersen biraz de, konuşalım. Önce Seba diyelim. Evet. Dorsu Fakio bir dönemin Fakio bir başkanıydı. Yani 2000 yılında bıraktı Süleman Seba başkanlığı. 1984'ten itibaren 16 yıl Beşiktaş kulübünün başkanıydı. Aradan 14 yıl geçmiş o bıraktığından beri ondan beri futbolda. Futbol ortamında çok ee, değişti ve dönüştü. Yani bugün başka bir futbol vardı. İşte endüstriyel futbol dediğimiz. Türkiye'nin önde gelen kulüpleri de statlarıyla gelirleriyle Avrupa'daki o modele entegre olmaya çalışıyorlar. E, Süleyman Sabur zaten hani bunu e, şey olarak da e, anlayış olarak da çok kaldırabilecek birisi değildi. E, benim tam işte çocukluk gençlik dönemime gelen yıllarda başkandı o ve yani hakikaten tevazuyla ve hani tutumluyla hatırladığım birisi ee, kesinlikle hani rakip futbolları taraftarları yöneticileri e, tadiz etmeyen, onları kıracak harekette bulunmaktan özellikle kaçınan ve centilmenlik imajını o yıllarda şekilde yerleştiren isimdi. Yani bence bu imajla ilgili şu anda hiçbir şey yok. Hani tamamen e, dışında bir kulüp yapısı var. E, Beşiktaş'ta oyuncularda da. Bunda tabii e, Seba sonrası dönemdeki başarısızlığın kronik başarısızlığında etkisi vardır. E, özellikle 1985-95 arası dönem ki e, Seba döneminin tam e, ortası oluyor. O 10 yıllık dönem Beşiktaş futbol tarihinin en başarılı dönemi şüphesiz. Yani, çok eski kuşaklar diyeceklerdir işte 1900 45-55 arası sürekli İstanbul şampiyonu olmuş ama e, karşılaştırma imkanı pek olmayan ve e, ölçü olarak e, modern dönemli e, şey olmayacak, e, rekabet edemeyecek dönemleri saymayalım. Yani e, modern dönem Türkiye Ligi 85-95 arası Beşiktaş 10 sezonda 5 şampiyonluk kazandı. 4 ikinci oldu ki ikisi arayda kaybedilen şampiyonluklardır ee, onun üstüne de işte bir sürü Türkiye Kupası e, Cumhurbaşkanlığı Kupası bir tane diğer şampiyonluklar vardır e, bu bakımdan ve e, her sene şampiyonluğu oynayan e, dervi maçlarında rakibe sahidar eden ki özellikle Fenerbahçe karşısında kurdukları üstünlük o dönemleri hatırlayanların e, e, mutlaka değineceği bir konudur 4-0'la 5-1'ler çok ezici bir üstünlük kurmuşlardı Fenerbahçe'ye karşı. Herhalde e, o yıllarda e, bakmadım ama o 10 yıllık e, dönemde muhtemelen hani 25-20, 25 Beşiktaş galibiyetini karşı hani 4-5 Fenerbahçe galibiyeti ancak vardı. Muhtemelen ezici bir üstünlük. E, ama işte daha da önemlisi o e, hani cintelmenlik vurgusuz yani o yıllarda dakika onun o tavırı takıma da yansımıştı yani kırmızı kart görmeden tez tamamlayan tamlayan Beşiktaş şey hatırlıyorum. ya da bir kırmızı kart herhalde yani o birkaç sezon onun boyunca e, çok az kart gördü rakiplere saygıda e, saygı temel öğelerden biriydi Beşiktaş için e, bu konu hakikaten çok şey, önemliydi bir de şey Süleyman Süleymansevan'ın Özellikle Hırvan Akar'ın yazdığı bir kitap var. yani Kitabın aslında ismi de e, o dönemi vurgulamak için iyi. Beşiktaş'ın Dervişi kitabın evet. ismi. Birkaç yolda çıkadı ama çok şey bulmadı. Belki bu vesileyle biraz daha fazla alınıp okunur. E, orada da vurgu çok var ve işte transfer görüşmelerinde yapılacak harcamalar da kulübün bir kuruşunu bile ziyan etmeme stratejisi. E, o, o, hani her kuruş önemli. Borca girilmeyecek şey harcamalar yapılmayacak Hakikaten herhalde yani 90'ların ikinci yarısına kadar işte fazla harcama yapmadan Galatasaray Fenerbahçe'ye göre e, daha mütevazı yabancılarla veya kendi yetiştirdiği işte küçük, küçük takımlardan aldığı alıp e, büyüttüğü oyuncularla e, bir hegemonya kurmuştu Beşiktaş e, o bakımdan çok çarpıcı bir dönem e, e, başka yani bugün olsa tabii şey olmaz. Her değeriyle bugüne ters bir isim ee, Süleyman Seba. Yani bugünün böyle provokatif kulüp yöneticiliği mi? Sen onun şeyine hiç uymaz hiçbir şekilde. Ee, ama hani kendi döneminin o değerleriyle de herkeze saygı ören bir isimdi. Yani zaten vefatından sonraki e, her yönden gelen e, mesajlar bunu kanıtlıyor yani ne kadar büyük saygı gördüğünü sadece kendi camiasından değil. Diğer takımlardan da e, gelen mesajlar bunu kanıtlıyor. E, tüm bunlar böyle, Burada bir konuyu daha vurgulamak lazım tabii. Yani Türkiye'de bazen e, insanların, e, özellikle kişisel özellikleri, bazı dergi arkasındaki e, bazı ka ka kamusal kimliklerini gizleyebiliyor. Yani Suriyemasa'nın bir özelliği daha var. De bunu hani vurgulamadan geçmek tam Türk usulü bir şey. Oy. O da 40 yıl boyunca bir mit görevlisi olması sosyal Hatta İstanbul Bölge Müdürü olduğu söyleniyor İstanbul Milli ee, yani İstanbul. Yani Milli Siyaset Şirketinin. Evet. İstanbul'daki mit görevlisi. Çok kilitli görevli yani. Evet yani peki bunun üzerinde de hemen hemen hiç durulmuyor. O da senin de dediğin gibi Şu enteresan de, bir görev. Bu derslik kitabında biraz değiştirmeye çalışmış ama. İşleme olmamış. Bir Mitte giriş şikayeti var 1950 ortasında oraya girişleri tamamen Çerkes bağışıklığı yani Sevab bir Çerkes ve Mitteki Çerkes aralığı onu e, onun da oraya alınmasına etkili oluyor. E, ama yani şeyi konuşturamamış. Zaten o dönemden kalan az sayıda e, meslektaş ya da arkadaşı e, bu konuda kesinlikle konuşmamışlar. Bu yüzden ne yaptığını öğrenemiyoruz. Ben de doğrusu bilmiyorum. İkinci kritik mesele ise 1984'te Beşiktaş Başkanı seçildiği seçimlerde Alaaddin Çakıcı'nın rolü. E, bu yıllar içinde çok dile getirilen bir konuydu. E, ama hani sebe olduğu için biraz geri planda bırakılmak istenir. Kitapları da var. Alaaddin Çakıcı ve iki bir kongrede Şam sinemasındaki genel kurulda Beşiktaş Genel Kurulu'nda gelip eline oturuyorlar. E, ondan sonra ve ne kadar etkileri var? Kongrede bunu tam kestiremiyoruz ama Süleyman Sabah Mehmet üstün karşı sanıyorum. İşte 150-200 oy farkla kazanıyor yani. 880-480 olabilir. Alatın Çakıcı kim? Oy veren ki? sayısı daha üye sayısı da az o zaman. Abi Süleyman şey diyor: Çakıcıyı tanımıyordum ben. Alatın ee, Çakıcı hakkında da. Tanım olmasa hani yer işinde çok kötüydi yani, anlamına gelir. Ee, bir de yani hiçbir şey anlatmak istemiyor. Alp bir de şeyi soracağım. Ee, belki özellikle genç. Ya hiç dinleyiciler... genç kuşakla yapmayın. Genç kuşakların da aynı şekilde Alaaddin Çakıcı'nın yaptıklarıyla büyümüşlükleri de vardır. vardır. Yani. Evet ama hatırlatalım bizim Hatırlatalım tabii ki de, sizin de bugün hafızası evet. yeraltı dünyasının önemli simalarından biriydi. Değil mi? mafya diyoruz. Biliyorsunuz işte Abdullah Çatlı vesaire bu ekip e, devlet tarafından da e, sol örgütlere ve militanlara karşı e, hani resmen katil olarak kullanılmış bir ekip 1980'e kadar. Hani 80 sonrası da sanıyorum Atomaya karşı e, bu ekip kullanıldı. Sonra bunlar doğumsal ilan edip e, eski tip dayıların yerini yeni tip mafya olarak aldılar 1980'lerde. Sonra işte 90'larda çeşitli cinayetler vesaire ama çakıcı bir daha beşiktaşın içine dahil oldu biliyorsunuz beşiktaşın idari menajeri Sinan Engin çakıcıya beşiktaş kulübüdenler değil mi bize falan aldı bir şeyler yaptı yurt dışına kaçıyordu. Evet yani, yani beşiktaş bazı e, bitmedi 2000'lere kadar. E, senin dedi, dediğin gibi. E, şey yani hakikaten o komedi ne kadar etkindi yani bu Dona e, orada Seba'yı konuşturamamış yani Seba'nın. Ee, işi ve görevi konusundaki ketumlu sebebiyle normal ama başka kanaklardan da e, zorlu olmuş hikaye. Yani sadece şu söylenirdi ee, 1980'lerde illa çakıcı bans olarak değil e, işte e, Metin e, Metin adamı koçun parası Beşiktaş'ı kurtaranlardı Çünkü Rahmi koçunda da Beşiktaş'ın çok kıt kanaat geçirdiği dönemlerde maddi olarak büyük desteği var. Beşiktaş'a özellikle 80'lerin ikinci yılında. Sonra 90'larda tabii Beşiktaş'ta daha fazla gelir elde etmiyorlar için biraz rahatları durum. Belki ona ihtiyaç kalmadı o kadar. O öyle bir durum var. Bir MIT bansı var. Yani hani bir MIT çalışanının kulüp başkanı olması da her şekilde görüntü yani. Türkiye şartlarında normal. Evet evet yani hem de yani çok tecrübeli bir Milli İstihbarat Teşkilatı üyesinin en büyük mafya liderin, liderlerinden birini ve devlet emrinde çalışan birisini tanımıyor olması da imkansız senin de dediğin gibi. Bu da Türkiye'ye sen Yani yanı Hakikaten hele görevinin şeyini düşünürsek onlar gemidir. Hakikaten çok istediği işinde. Ama ya da yani ikinci şeyde şey de bir kişi konuşmak istemiyor, söylemek istemiyor orada. Hani Çakıcı, o dönem Çakıcı birinin, onun pozisondaki benim Çakıcı tanınması mümkün mü? Hani e, Çakıcı belki 80'lerin lerin başında işte ismini o kadar duyurmamıştı. Mafyalık falan daha sonra geldi. Hani başka benim tanınması mümkün olabilir mi? E, Sevanın tanınması çok garip doğuyor. Evet. Ee, öyle bir kongre iç başıma gelmişti ee, sonra yani işte kulübü kademe kademe gerçekten bir simp takımından gerçekten üç büyüklerden bir haline getirdi seba e, yani kitapta bununla ilgili gerçekten çok komik şeyler var yani böyle bir bir oda ve bir salondan ibaret işte kulüp e, merkezinden ya yani sandalyeler olmayan bir merkezden e, bugünkü duruma getirdi hakikaten daha sonra Kaç turbinleri tabii şeyden, e, endüstriyel futbola geçiş talebini Seba karşılayamayacaktı. Yani o o ölçülerin uzun bir e, adam değildi. Hani şey gönlü el vermezdi belki böyle faiz harcama. Vallahi yabancılar gelsin sekiz tane. E, o sayede taraftarın baskısıyla hatırlanır istifa etti 2000 yılında. Ahmet Dursun Seba gitsin meşhur tezahatla da görevden ayrılığı zaten ve tamamen bambaşka bir döneme geldi Beşiktaş'ta işte Serdar Bilgili ve ekibi gelip Beşiktaş'ı dönüştürme çabasının içine girdiler ve hani zor 2000'den bu yana zor bir dönem Beşiktaş'ın yani 14 sezon geçti sadece 2 şampiyonluk var ve çok kötü geçen sezonlar bu hafta kulüplerin gelir gider rakamlar açıklandı zarar yüzün üzerinde yani gelirin 2 katı gider var evet. neredeyse Peki çok az zaman da kaldığı için abi, iki diğer iki konuya da birer cümleyle değinebilecekse değinelim. Özellikle bu Ersun Yanal vaziyeti ne nasıl yorumluyorsun? E, tam yani büyük kulüp tiyatrosu yaşıyoruz yine. Aziz Yıldırım e, aslında çok favori başlayacakları ve işlerin düzgün gittiğini düşündüğümüz bir sezon öncesinde müdahale etti ve ortalığı darmadağ etti Fenerbahçe'de. Yani Fenerbahçe'nin her sezon ya da iki biz bir rafladığımız karmaşalardan biri geçti. Bir sezon eksik gidiyor, öbür sezon antrenörle kavga oluyor. Sürekli böyle bir kaos hali var. yani Bu da Fenerbahçe'nin herhalde e, haline uygun. yani Türkiye'nin en çok konuşulan bir <gülüyor> Kulübü her zaman seyir malzeme çıkarmış, ee, medya özellikle yönetimi biçim açısından. Aziz Yıldırım tamamen Sevval'in tersi, işte bu endüstriyel futbol, yani aslında endüstriyel de demekle ona da uymuyor, pre endüstriyel futbolun i̇şte müdahaleci, ondan sonra e, provokatif, e, bol para alacağım bence falan böyle başkanı, tamamen tersi bir profil. Ee, ama hani böyle bir şey niye ihtiyaç duydu favori oldu sezon öncesinde ben şey yapamadım. Ee, üstelik o arkasından bir başka antrenör hamlete de gelmedi. Ee, yani favori oldukları sezonda çok sıkıntı yaşayacaklar şimdi ve hani profili düşük, önceki kariyeri olmayan, e, karışması hiç olmayan bir teknik adamla giriyorlar. Birkaç kötü sonuçta ciddi sorun yaşanır ve tepki tamamen o yüzden üzerinde kalır böyle bir sezonda. Çok sıkıntılı olacak Halbuki, yani Avrupa'da olmadan yine ligin açık konversiydi Fenerbahçe. Böyle garip bir hal aldı. yani Süleyman Safa da herhalde ne kadar takip ediyordu bilmiyorum. Bu hani, özellikle medya önünde yaşayan bu bol dedikodulu tartışmayı ve polemikleri anlayamıyordu herhalde son evet. dönemde. Peki ee, o, bir de tamamen Al yani bir de. <gülüyor> son <gülüyor> olarak da şeyi sorayım. Yani çok feci hakikaten ancak böyle bizimkine benzer, Türkiye'ninkine benzer coğrafyada iki ülkelerde olabilecek bir çok trajik bir kaza sonucu gazetecinin ölümü, demir kapıya kafası sıkışarak yine. Koyuncu'nun ölümü geç ortada e, konuşmuştu. sanıyorum. E, güvenlik görevlisinin aleyhine. Bunu okuduk. Yani bu tabi işin adli tarafı ve hani e, yürümesi gereken kısmı. E, Kulüp tarafında şu gelişim oldu. O kapının önünde gazeteciler beklemeyecek artık. Oradan içeri girmeyecekler. Yani bunu konuşmuştuk zaten. Normalde bir belli ki sadece araç için düşünülmüş ve bir insanın girmemesi gereken bir kapı diye. Bu arada e, şeyin, güvenlik görevlisinin ifadesinden bazı şeyler e, sızdığı bazı ifadeler e, e, işte sensör yok e, biz zaten kapıyı kapatırken kapıyı görmüyoruz. Görüş alanımızda değil yani sadece herhalde kamerayla kapatıyorlar yani belli ki bütün işleyişte bir sorun var bunu konuşmuştuk geçen hafta ama bu konuda Galatasaray Kulübü hani o donanımda bir iyileştirme yapacak mı? belli ki sıkıntı var. İkincisi yani bütün bu şeyin sorumlusu kim? E, yapının sorumlusu onun hakkında bir iç soruşturma var mı? Bir de özel bir, öz, bir özür şey, dileme bu de yani. Çünkü, böyle bir şey Türkiye'de, malum. Ee, bu konuda bir gelişme olması lazım mutlaka. Biz arada burada takipçi soruluyum. Ya bazı de, satır arasında da kalabilir işte bu Sevun'un ölümü, Penabas'ta çıkık falan derken satır arasında kalır. Evet, biz böyle, böyle takip edelim. edelim bunu. Evet. Üç büyüklerin hali pürmelalini de bu şekilde konuşmuş ve meseleyi özetlemiş olduk. Peki Alp <gülüyor> çok teşekkür ederiz. <gülüyor> üzere da görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet, kaotik bir haftayı daha geri bıraktık. Yani daha e, düzenlense yazar, çizer olarak e, üzerinde çalışsak bu kadar karışıklığı biz bile yaratamazdık. Ne, neyse, ne yapalım? Bu şekilde. Biraz önce e, Yavuz Çetin'den çaldığımız bir parçada e, duyuru yaparken e, ölümünün 15 Ağustos 2001 olduğunu, 2011 diye söylemişim galiba, bir dinleyicimiz uyardı. Ben, sürücü lisan olmuş, kendisinin 31 yaşında hayata veda ettiğini söylemiştim, 1970 doğumlu. Onun için de özür dilerim, şimdi de Oscar's Boogie ile bitirelim, Oscar Peterson. Dünyanın gelmiş geçmiş en önemli caz müzisyenlerinden piyanist onun doğum günü 1925'te 15 Ağustos'ta bugün doğmuş Montreal'de, Quebec'te. Ve ona da bir günaydın diyerek Oscar Oscar çalarak olarak bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. kasih kasih